Vatan yahut Silistre. 4 perde. Kişiler. Zekiye Hanım, Hanife Hanım, İslam Bey, gönüllü zabit, Ahmet Sıtkı Bey, albay, Rüşten Bey, yarbay, Abdullah, albayın çavuşu, bir yarbay, bir binbaşı, birinci subay, ikinci subay, üçüncü subay, erler, gönüllüler.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 Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Osmanlı adı her duyana lerze resandır. Ecdadımızın heybeti maruh-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz.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 Zekiye, Ya Rabbi, ben şimdi nereye kaçayım? 12 iki gündür aklı başında değildi de ben kendimi kolayca saklayabiliyordum. Bugün o da mümkün değil. İslam Bey, gittikçe şiddetini artırarak, At, at, tek başıma bütün kuvvetine karşı koymazsam Osmanlı bana haram olsun. Bir kırık kılıçla 8'ini yarım saat kovaladığım askerlerden alçak olayım. Yine yatağa yığılır. Zekiye,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 Etmededir süngünüze istinad, Milleti eyler misiniz namurat, Arş yiğitlər vatan imdadına. Rehberimiz gayret-i Her taşımız bir nice bin canedir, Cane değil meyil bugün şanedir, Arş yiğitlər vatan imdadına. Yare nişandır tenine erlerin, Mevde son rütbesidir rakerin 6da bir, üste de bir diri yerin Arş şiğitler, vatan imdatına. Sıtkı Bey Aslanlarım nereye gidiyorsunuz? Düşman def oldu acele bir işimiz kalmadı durumda biraz albayınızı dinleyin. Yemeği 5 dakika sonra yeseniz olmaz mı? Abdullah çavuş Emredersen 5 saat sonra yeriz kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey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 Ummadığını sürmeti görürsünüz düşman memleketinde bile. Mert olan kılıcınıza, insan olan namusunuza yemin eder. Allah huzurunda alnınız açıktır. Vatanını sevenleri Allah da sever. Vatan sizden hoşnuttur. Şu taşları topraklar gösterdiğiniz kahramanlığı bilseydi, araya araya çocuğunu bulmuş analar gibi vücudunuza dokundukça keyfinden, sevincinden par parı titrerdi.